Herca insanı yarattığı gibi Allah'ın seni neden yarattığını merak ediyor musun? Biliyorum ediyoruz. Allah beni neden yarattı? Şahane bir soru. Sahi Allah bizi neden yaratmış olabilir? Bu soruyu soruyorsan hayatın anlamını esaslı bir şekilde arıyorsun demektir. Ara olmak ne kadar güzel bir şey. Zaten bulmak için de aramak gerekir. İnsan aradığını bulmak için kendisine rehberlik edecek birine veya bir haritaya ihtiyaç duyar. Gerçi gelişen teknolojiyle artık bize komutlar veren pusulalarımız var ama hiçbir yapay zeka bize hayatın anlamını bulma konusunda rehber olamaz. Neden? diye sorarız çünkü ben bir zamanlar bu dünyada yoktum ama şahit olduğum şeyler gösteriyor ki benden önce birçok insan yaşamış. Ben de o birçok insandan sonra irademin tamamen dışında, masmavi bir gökyüzünün altında, yeşilin her tonunda ağaçların ve türlü seslerle uçuşan kuşların olduğu bir yerde dünyada buldum kendimi. Bütün bunlar, bütün bunlar, bütün bunlar nasıl oldu diye merak ederiz aslında. Evet? Yine merak, ne boş edilemez ama ne kadar kıymetli bir duygu. Çevrende olup bitenleri merak etmeye başladığında kaç yaşında olduğunu hatırlıyor musun? Hayır dediğini duyuyor gibiyim, hatırlayamazsın. Çünkü bu senin insan oluşunun bir gereği ve senin iraden dışında gelişiyor. Çünkü seni yaratan böyle istiyor. Bak, sana bunları anlatırken aklıma ne geldi biliyor musun? O aklıma gelirken bile merak ederim. Sana da oluyor mu bazen böyle? Merak başka başka kapıları, başka başka merakları aratıyor mu sana? Ne diyordum? Ha evet. Ben kayısıyı çok sever ve çok yerim. Yerken içinden bir çekirdek, çekirde kırıldığında ise içinden ona ait bir badem çıkar. Bakalım mı? Bak işte böyle. Peki hiç dikkat ettin mi? Tazeyken beyaz ve yumuşak, kurutulduğunda ise daha sert ve kahverengi olur bu çekirdek. İşte bu, bu çekirdek, kuru, sıradan bir çekirdek. Gerekli şartları sağlanıp toprağa dikildiğinde köklenerek filiz verir. Ardından büyür ve ağaç olur. Her yıl zamanı geldiğinde ise muhteşem çiçekler açar. Kayısı ağacının çiçek açmış halini gördün mü hiç? Bu çiçekler baharda insana tam bir görsel şölen yaşatır. İnsanın gözüne, gönlüne nasıl güzellikler katar. Sonra bu çiçekler dökülür ki... Yerine meyveler gelebilsin. Vakti gelince biz o meyveleri toplar yeriz. Kimi çok tatlıdır, kimi daha az tatlı. Kimi yerleri sapsarıdır, kimi yerleri de al al. İster meyve suyu yap, ister reçel, istersen de marmelat. Çekirdekler mi? Yine aynı döngü. Peki ya Allah, kimi yerleri kırmızı kim yerleri sarı, tatlı mı tatlı bu kayısıyı ve evrende var olan daha pek çok şeyi niye yaratmış olabilir? Ağacını ve çiçeklerini seyretme. Tadıyla ağzına, kokusuyla burnuna, içerdiği besin değerleriyle bedenine fayda sağlama fırsatını kim için sunmuş olabilir Allah? Bazen kayısının içindeki kurtçuğa, bazen ağacın dalına konan bir kuşa, bazen de gölgesinde serinleyen bir kedi yavrusuna fayda sağlasın diye. Ama sanırım en çok da benim için yaratmış Allah-u Teala. Çünkü lafarımızda çok severim kayısıyı. Neyse neyse konuyu fazla dağıtmayayım. Baksana kayısının yaratılışının da bir amacı var. Senin, benim, bizim yaratılışımızın da bir amacı olacak elbet. Baksana bir merak, sadece bir merak bize neleri düşündürdü? Evrendeki bu muhteşem düzen tesadüf olamaz. Çünkü merak eden, akleden her insanın görebileceği gibi bu işleyiş, kendisini yaratan mükemmel bir ele muhtaçtır. Yani yaratıcıya, yani Allah'a, sen, ben, bizse bu dünyaya gelirken kendi irademizle ve aklımızla bir seçimde bulunmuyoruz ki dünyaya geliş amacımızı doğmadan belirlemiş olalım. Kayısıya gerektiğinde çiçek açma, gerektiğinde meyve verme ve gerektiğinde çekirdeğinden ağaç olma özelliği verilmiştir. Ve o bunun dışına asla çıkamaz. Ancak bizler diğer yaratılanlardan farklı iki önemli şeye sahibiz. İrade ve akıl. Sonuçta insanlar saf ve temiz olarak dünyaya gelirler. Ancak onların iyi ya da kötü olmalarını belirleyen şey, akıl ve irade yoluyla yaptıkları seçimlerdir. Öyle değil mi? Yani bütün insanlar iyi olarak doğar ve iyi olarak ölürler diyemeyiz. Peki sadece irade ve akıl yetseydi, Tüm dünya muhteşem ve iyi insanlarla dolu olmaz mıydı? Sonuçta ben bir serçe değilim ki. Sadece uçmak ve ötmekle yolumu bulayım. Ya da ben bir kayısı çekirdeği de değilim. Ben insanım ve aklımı aşan, irademin dışına çıkan şeylerle karşılaşırım ve işte orada bir şey, başka bir şey daha olmalı derim. O ne biliyor musun? Vahiy. Sahi nedir vahiy? Allah'ın insanlara rehberlik etmesini istediği bilgi ve emirleri beraberinde onların sınırlarını belirleyecek yasakları bir aracı vasıtasıyla göndermesidir. Yani vahiy ilahi kaynaklı bilgidir. Yüce Rabbimiz merak ettiğimiz soruların cevaplarını vahiy yoluyla bizzat verir. Bizse vahyi Allah'ın seçilmiş kulları olan peygamberler vasıtasıyla öğreniriz. Kur'an-ı Kerim ise bizim ilahi kitabımızdır. Yani şöyle de diyebiliriz. Yüce Rabbimiz Kur'an'da bizimle doğrudan konuşmaktadır. Aklımızın ve irademizin sınırlarını zorlayan meselelerle ilgili bize rehberlik etmektedir. İnsanı ve onun sorularını çok iyi bilen Rabbimiz Kur'an'da yarattıklarını sadece kendisine kulluk etmesi için yarattığını söyler. O halde anlamamız gereken bir mesele daha var. Kulluk, kul olmak. Kulluk sadece ama sadece Allah içindir. Kul olmak demek Allah'ın bizden istediği ibadetleri eksiksiz yapmaya çalışmaktır. Ama beraberinde onun bu evrende yarattığı her şeyin Allah'ın varlığına ve onun yüce eşsiz sanatının bir delili olduğuna inanmaktır. Sen Allah beni neden yarattı diye sorarken aslında kulluğunun gereğini yapıyorsun. Merak ediyorsun, iradenin ve aklının sınırlarını fark ediyorsun, bir anlam arıyorsun ve çevrende, Senden önce olan ve senden sonra var olacak şeylerin yollarının kesiştiğini fark ederek yine Allah'a ulaşıyoruz ve aradığın içinde işte bak buluyorsun. Rabbin tüm delilleriyle çıkıp karşına sesleniyor sana bana kul ol. Allah bizi yarattı çünkü ilah olmak yaratmayı gerektirir. Çünkü Allah'a kul olmak gerekir. Çünkü Allah evrendeki her şeyi bizim için bizi ise onu arayalım, ve elbette bulalım diye yarattı. O halde doğru sorular ve doğru cevaplar için devam et.